uygulamalar, taharette itidal. Mesela günümüzde Allah'a hamdursun Allah bizlere birçok imkan vermiş.、Evet. Allah Resulü'nün zamanında taharetlenme nasıldı? Taşla ne yapılırdı? İnce yapılırdı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize birçok neler var? Sözleri var. Hatta Ayşe annemiz bir kavmi överek diyor ki, ne iyi insanlar diyor. Sica edince bir de suyla ne yapıyorlar? Temizleniyorlar diyor. Bakın, iktidarlı olma derken vücut temizliğine de ne yapacak? İnsan dikkat edecek. Başka? İsrailoğullarından bir tanesi elbisesinin taçasına bevil isabet ediyor. Ne yapıyor? Orayı kesiyor. Kavmi onu ne yapıyor? Ayıplıyor. Ayıplıyor, engellemeye çalışıyor ama onunla helak oluyor. Bevil nedir? Necestir. Kabir azabına、Hı. sebeptir. Öyleyse yine temizlikte bevle derken insan bevle ne yapacak?、Hı. Çok dikkat edecek. Ayakta veya oturarak yaptığında buna çok dikkat edecek. Bevil kabir azabına sebep iken mahşerde ibadetlerin iddialine sebep nedir? カメラザーです。 Vesvese'den aldıysanız, vesvese'den de alalım. Olmadı diyip bir daha hakikaten alalım. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soğuk. Devlettiğimiz yerde ne yapmayın? Husut etmeyin,、hmm. vesvesenin çoğu nedir? Ondandır.、Diyor. Bakın şimdi benim başıma çok geldiği için diyorum, Hacı Bayram dolunca sakallı onun önüne gelen gelip soru sormuş. Bir tanesi geldi, diyor ki, ben diyor, Banyo yaptığım yerde tuvalet aynı yerde. Ben burada dur kusur alabilir mi? Alabilirsiniz. Ama diyor her taraf şey diyor tuvalet alma diyor. Ama başka yerim yok diyor. O zaman al diyor. Anladınız mı meseleyi? Ama diyor hem al diyor hem de alma diyor diyor. Başka yerim var mı diyor? Yok al diyor. Ama diyor tuvalet alma o zaman başka yerim yok bu zamanı zaman diyor. Yani vesvesenin kaynağı insanın kendisinde.、Evet. anlatabildim mi? Çoğundandır diyor. Veyahut abdest aldın mı, almadın mı? Bozdun mu? Bozmadın mı? Ne diyor dinimiz? İfrata, tefrite ne yapmak? Bozdun mu?、Evet. Evet. Bozdun mu? Bozmadın、evet. mı? Bozmadın、evet. mı? Bozmadın Niye? <gülüyor> Çünkü Müslüman için en önemli şey, hihayette olmasıdır. Evhamlı, vesveseli bir Müslüman hiçbiri şey Çünkü şeytan onu esir almış. Sağlıklı düşünemez. Sağlıklı hareket edemez. Kendisine bir sır saklasak onu bile ne yapar? Unutur. Ne zaman dediydin gider. Evhamlı vesvesel adam bir şey yapılamaz ki. Anlatabildim mi? Yani abdest alıyorsun, deniz kenarında bile olsa、Sıfetme. ne yapacak? Israf etmeyin. Nerede bu?、Vardım. Bu harika uyuyor. Bakarak uyuyor. Allah'a abone <gülüyor> ol! Usul'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, üç avuçlu ona yeterdi diyor Ebu Kureyye. Beni diyor ki, benim saçlarım diyor, omurlarıma kadardı. On iki sektimlerinde uzundu diyor. Üç avuçlu ile usul mu aldı? <gülüyor> Komple olarak aşk veriyor. Burada bir... Yani herhalde... Al, Kullanma, istifade, kaçitmak için mi bu?、E, Abdes ve düşür bablarına bakarsanız kardeşler, ben... oradan <gülüyor> sular ve kümleri diye bir bablarla hiç gördünüz mü temiz bablarla? Yani ölçü verim çünkü de, ben de o duvarlarda ne oldu? İşte ayız bezleri atılıyor, leş var, kokusu、evet. değişmemişse, tadı değişmemişse,、evet. ölçüler var. Rengi. Allah'a ne kadar hamdetsek azdır、tamam. bugün. gürür gürür çeşmelerimizde, musluklarımızda sular akıyor. Ama bir zamanlar sular yoktu arkadaşlar. Evet, evet. Ve insanlar hem hayvanları oradan、e, sünniye tedarik ediyor, hem içme suları, hem de abdest evet, olsun, uçur olsun. sularıydı. Ama bugün Allah'a hamd olsun bize Rabbimiz birçok nimetler vermiş. Ne kadar hamd etsek azdır. Ama şu yaşadığımız asırda bile bu imkanlara sahip olmayan Birce insanlar var. Mesela geçen dükkana inşaat içinde çalışan arkadaşlar geldi, yemede çalışıyorlarmış. Abi diyor, sokaklarda variller var diyor. Yani diyor, içilmez diyor, mümkün değil. Hem içiyorlar, hem çamaşırlarını yıkıyorlar, hem de ihtiyaçlarını ondan görüyorlar. Yok ki başka bir şey diyor. Yani biz diyor, Arterziya mı orada tutuyor? Acıyız diyor, dışarıya bir şey koyduk diyor. Millet diyor, kuyruğa girdi diyor. Bu sefer geldiler diyor, atattırdılar oradaki yetkililer diyor. Kendinizi kullanacaksanız kullanın. Güzeni bozmayın. Güzeni bozmayın. Güzeni bozmayın. Yani öyle, orada bayağı bir sıkıntı var. Ama burada, öyleyse nerede olursan ol, deniz kenarında bile olsa ne yapın? İktidar üzerinde.、Yani. İstafa ne yapmayın? Gitmeyin. Evet. Evet. Bunu anladık mı? Hafta sonu müsait, çorabımızı çıkartacağız. Çık、evet. var. Apıyor diye. Çeşmi, kapalıyız değil mi? Madde yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın farah bir bir tası vardı. O tası bir azıcık bir tas. Ondan döker, elini güzelce yıkar, ondan sonra avuçtan ağzına burnuna, oradan alır yüzene, oradan alır. virseklerine, oradan alıp kafasına komple mesk eder, oradan alıp ayaklarını yıkar, ondan sonra oradan arta kalan suyu ayağa kalkar, içer ve ölümden başka her derden devam eder derdi. E şimdi musluktan akan bir suya, siz bunu yapabilir misiniz? Hatta İzmir'den bir kardeş abi dedi ya ben bu sünneti yerine getirmek istiyorum, bana bir kap yaptırır mısın dedi. Ben de ona Oymacılıkla uğraşan kardeşlere rica ettim. Güzel bir kap yaptılar, gönderdim. Ama ben hep abdesti burunla alıyorum. Alışak mı olacak abi? Tahtadan veya demirden fark etmez. Yeter ki bir tasa alıp. Bakır olsun.、Yani. Aynalı bir tas olsun değil mi? Bakara suresini、ya. okumuş arkadaşlarımız. Kesilecek sığır ne cinsi olsun? Sığır olacak. Rengi nasıl olacak? Şahı olsun. Zayıf, olacak? Şişman Zayıf şişman. Siz oymaca yaratırım değil mi? Yani、Tahddadan bir şeyi vardı diyor ama tas olarak ne deme olsun diye onu bakladığında gitti diye nakıştı doğrusun mu? İçinde ayetler. Evet bir kap tas tahtada yetiyordu. Ev.、Evet. Abdess ve kusurlu. Temizlik maksadıyla yıkanmada öyle insanlar var ki sabah akşam ne yapıyor? Banyo yapar. Öyle insanlar var ki çok titizdir. Bir çamaşır makinası sadece kendi elbisesiyle döner. Kadınının çocuğunkunu dahi ne yapmaz? Karıştırmaz. Öyle insanlar vardır ki havlusu bir kimseyle ne yapmaz? Haylaşmaz. Bir lavaboda en ufak bir kıl görse ondan ne yapar? Kıyameti kurtarır, evladını kaybeder. Müslüman böyle mi davranmalı? Allah'a şirkilerden sevmez. Elbette ki temiz olacaksın, temiz olacaksın. ama üfra <gülüyor> kalp arasında dikip kızım olmayacağım. O kendinden başkasına ne risk verirsin? Tamam? Evladını kaybediyorum ben şimdi. Ben çünkü kendi akrabamdan biliyorum, öve amcamdan biliyorum. Bir gün Allah rahmet esin, anamdan kalp ameliyatı olmuştu, ziyarete gittim. Evet girdik evde bir maç var böyle. Oğlu, ama babasının havrusuna. Yüzünü silmiş. Amin. Evde kıyamet kopuyor. Yani ben de zannettim ki büyük bir olay olmuş. Meğer havluyu kimseyle ne yapmazmış? Paylaşmazmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam baktest aldığında ne yapardı? Peşkil havlu kullanmazdı bile. Çeker, giderdi. Yani temizlik güzel bir şey. Paylaşmaksa ondan daha güzelmiş. Sen, kendine dikkat ederken birini kaybediyorsun. Aynen cimri mal toplar ama neden? Doğuşluk kaybeder. Yani malı toplar biriktirdir ama doğuşluklarını ne yapar? Kaybeder. Malca, neyse o tarafa girmeyin. Malca cimri olan namusca,、şey, malca cimri olan namusca, girmeyecek dedin mi?、Hiç? Ben girmedim. Malca、evet. cimri olan namazda iltidal. Cimri olan namusca. Namazda itidal, birincisi zamanlamada. Bunu da aşamalara ayırdık. Birisi namazda zamanlamada. Allah Azze ve Celle onlar diyor son vaktine bırakırlar. Hangi ayetteydi? Şürede? Ayetlerime bakma. Hangi şüredeydi? Gördün mü? Yok. Onlar hastettiler mi? De. Neydi? Onlar diyor üşenerek namaza kalkarlar. 何で yüz, yüz elli, kırk bir, kırk bir, kırk bir, kırk üç var ya. Evet, kırk üç ederek namaza kalkarlar, Allah'ı çok zikrederler, gösteriş yaparlar. Orada altı tane nefak hareketi var.、Evet. Demek ki namazda itidal derken zamanla ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Sabah、evet. namazı ilk vaktinde de kılabilirsin, sormak. Öğlen, ilk de de kılabilirsin, sormak. Ama vaktinde kılmak hayır. en hayır. İkindi ilk vaktinde. Sabah namazlığı 5-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5. İkindi ilk vaktinde yapacağım. 140 bin, 142, 143. Abi burada bu üşenerek böyle ilk vakti diyor musunuz? Son vakti diyor. Üşenerek derken、yani、zoruna gidiyor.、He. Yoksa son vakti bırakma diye üşenme bu. İlle bu. Ama bırakmamak daha hayırlı. Çünkü namazı ancak Allah、evet. namazın erkanında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana üç şeyi emretti. Üç şeyden de ne yaptı?、Evet, evet. Ne yaptı diyor? Ne yaptıkları neydi? İki feziler asaydı mı? Yok. Ne yaptı? Almanın feziler kalkarken namaza dikkat. Başka? Var lan bana. Namazlarken müsaade. İki gibi sağa sola bakmaktan. Evet. Karga gibi. Feziler yapmaktan. köpek gibi o namazdan oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç şeyi emretti, üç şeyden de rehri gibi. Tilki gibi sağa sola ah, ah, bakmaktan, karga gibi yem toplar gibi. Hemen adam dik dik dik. Hani tavuk böyle ne yapıyor? Veyahut kuş. Ama indirmesinden kaldırması, sağa sola hemen bir bakar korkudan. Veyahut köpek gibi yere elleri yaymaktandır. Şeyi emretti. Emrettikleri ne? Sahi, Her aydan üç gün oruç tutmayı.、Evet. Kuşlukta iki rekât namaz、evet. kılmayı. Yatmadan önce litre kılmayı. Davamız kimdi? Dostum diyen sahabelerden Ebu mi? Ebu Khurey. Ebu Khurey. Ebu Khurey. Ebu Khurey'e der. Ebu Khurey'e der. Ebu der daha der. Nerede geçtin? Bu bir、işte、sahabim mi Allah Resulü'ne dostum demiştir yoksa... Konuşurken hep böyle diyor. Onlar diyor, dostum bana böyle, dostum bana şöyle... Allah Resulü'ne onlar demiştir değil mi? Çünkü ben Allah Resulü'ne bir dost diyebilirim. Demese bile onlar öyle kabul ediyor. Evet, beraberler, ayrımlarla. Evet, yol arkadaşlarım. E bu derden? İmamlıkta iktidar. Geldik <gülüyor> ]Wow. önemli konulardan bir tanesine. Celal gitti değil mi?、Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Annelik mesabinde imam nasıl olur biliyor musunuz? Kadını imamlara bakılır, hangisi güzelse o. Eşitse? Başka yerlere bakılır. Evet.、Aha. Benim anlayışım izin vermiyor ama fıkıh kitaplarında maalesef imar kitaplarında ayet gibi yazıyor. Yani mahrem yerlerine bakılır, hangisininki daha şeyse. benim ahlakı daha ötesine gitmiyor. İmamlıkta bunlar ne yapılır? Seçilir. Peki dinimizde nedir itidar? Hangisi Kur'an'ın sünneti eşitse iyi biliyorsa eşitse hicretli olan varsa eşitse en yaşlı ne yapar? Namazı kıldırır veyahut ses değil. Bir şey değil mi? Kıraatı yüzüğünü alıyor. Ses değil. Kıraatı yüzüğünü alıyor. Kral, Kur'anı en iyi bilen, eşitse sünneti en iyi bilen, eşitse izdet eder, eşitse en yaşlı olanımızdır. Ama hiç kimse bir kavme gittiğinde imamı ne yapmasın yapmasın. Ev sahibi, ev sahibi yakışıklı. Yok yaşlı. Ben arabistan'da var ya yakışıklı kim olsun ya. Yaşlı. Yaşlı yakışıklı. Yakışıklı. O kelime şeyi olan. Ama şey bir kavme、yok. gittiğinizde mesela. gittik. İşte Kur'an'ı en iyi bilenimiz var, sünnet en iyi bilenimiz var, yaşlığımız da var. Ev sahibinde hiçbir vasıflar yok. Ev sahibi namazı geçip ne yapabilir?、Evet. Kıldırabilir. Veyahut da falan sen geç diye kimi tayin ettiyse o ne yapar? Kıldırabilir. İtidal neymiş? Bu. Bunu da anladık mı?、Evet. Geçelim mi? Harifi meselindeki imanunu anladınız değil mi? Evet.、Aynen. Kıraatta itidal. İtidal. Kesinlikle çok alçak,、yani、yüksek. Öyle insanlar var ki, yani Kur'an'la dinliyorsun, ne dinlediğin nedir, meçhûl. Veyahut, bugün işte Ramazan ayındayız, teravih kılıyoruz, bir Fatiha'yı bölecek gibi okuyabilecek var mı? Var. Al bir okusalım, böyle kalır kaşların yaptığı gibi. いいです。<音声><音声>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 ل うもありがとう i ざいました。 Ben karıştırıyorum.、Hmm. Her insan da karıştırıyor. Öyleyse yanındakini ne yapmayacaksınız? Karıştıracak şekilde aşırıya ne yapmayacağınız gitmeyeceğiniz. Mesela tahiyyatı okuyor adam. Ben karıştırıyorum. Sesli gidiyor. Hadi kulağa sağırları tamam. Adam sağırdır, anlamıyor, duymuyor. Devam ediyor. Allah'ın hesabı kaçacak mı? Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Gecen varır. Lazın birisi askerdeyken nöbete duruyor, temelden cama, komutan gelir, bakıyor, birisi mektup okuyor, birinin de bulaklarında pamuk var. Ben siz ne yapıyorsunuz diyor. Dursun diyor ki hanımından mektup geldi diyor. Benim okumushlum yok, temel okuyorum diyor. E onun niye burakları tıkalı, okuduğunu anlamasın diye. <gülüyor> ya. Yani bizimkiler de namazda aynen böyle. <gülüyor> İbadeti Allah'a nasıl olarak yapanlar, şu kardeşimizin okuduğu gibi Fatiha, <gülüyor> kalp buna kanaat getirmiyor.、Evet. Yani. Kasım'ın da biri bir yaptı, okudu、evet. etti değil mi? Kasım'ınki yine anlaşıldı. Hiç anlaşılmıyor. Teskin namazı <amaldi>. da bir <gülüyor> dolayı yok、evet. ama bir şey yok. Arab tervib yok mu? Tervib yok. Mesela bir arkadaş tervib ile arakalı yazdığınız yazı okunmuş. Yani kimi tervib yok diyor diyor, kimi şu diyor, kimi ya diyor. Altındaki yorumlar okunmuş. Tabii o da tervibin kelime anlamını falan biliyor. Yani tervib olmasa da geçen ama okunmuş. Allah bakıldı bu şekilde amel ediyorsunuz tek bir rakat. Ama diyor, siz tüm Ramazan boyunca telaviyi cemaatle kıldınız ve Allah Resulünün böyle bir uygulaması yok dedi. Siz neye daha merak kılıyorsunuz dedi. Ben tabii Ömer'den mıyayet kesirdim dedim, bu、ben、şekilde... Nafire ibadetleri anlatırken kalsın, bitti bu sorun. <gülüyor> evet. <gülüyor> sorun bittiyse bitti, sen verdiğini söyleme. Soru olarak getiriyorsan.、Ama、cevabını verdim diyorsan anlattın. Soru Sorup soruyorsan, burada sorun. Söylediğimi de söyleyelim de acaba yanlış gibi var. O zaman sen verme, doğru. Doğrusunu oturuyorum. Biz nafile ibadetleri yaparken, ben size anlatırken bir tablo yaptım. Hatırlıyor musunuz? Mesela, her teravihe dururken bir kâhmet getirin dedim ben. Adam tutar, kâhmet getirir, birileri bilenleri ne yapar? Gülümser. Doğru、evet. mu? Niye? Bilmeyen öleniyor. Yani, nafile ibadetlerde kâhmet yok, Hı -hı. ezan Hı -hı. yok. Hı -hı. Yok. Peki, namle ibadetlerin bir özelliği var. Cemaatle kılınabilir mi? Evet. Kılınabiliriz. Cemaatsız tek olarak nereden kılabiliriz?、Evet. Hiç kimse ne yapamaz. Sen niye tek kılıyorsun? Diyemez. Veya sen niye cemaatle kılıyorsun? Diyemez. Cemaat kılma gerek. Yok. Burada fazlaların önünde var, arkasındakiler değil. Onun dışında. anlatabildim mi? Sen bunu anladım. Şu anki anladım. derin... Cevap bu kadar.、Anladım. Konuya devam edelim. Evet. Kralattaki hatalar. Demek ki Ferden okuduğumuzda yanınızdaki insanı ne yapmayacaksınız? Rahatsız etmeyeceksiniz.、Evet. Yine seferde namazı kısaltma meselesinde. Bakın birçok yakınınız kış oldu mu kayınpederdi, kaynanaydı, amcaydı, dedeydi, yanınıza ne yapar? Gelebilir. Ne yapıyorlar ona? Borçak'ın ne yapıyordu? Ya seferi türkünüzde ne yapıyor? Ya kılsak ne olur? Kılsak ne olur demeyeceksiniz. Demeniz gereken seferdeyken Allah'ın size bir ikramı var. Onu ne yapıp? Uygulayın. Ve seferde baktığınızda birçok insanın farz namazlarının önünde ve arkasında olan sünnetleri kıldığını görüyorsunuz. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabahın sünnetinin dışında farzların önünde arkasında sünnetleri ne yapmamış?、Kılmış. Kılmamış. Hatta Müslüm'de rivayet var, Ömer İbn-i Hatta, Allah kendisinden razı olsun, öğleni iki rekat kıldırıyor, oturuyorsun. Bakıyorum insanlar bir şey kılıyor. Yeğenine diyor ki abi yeğenim bunlar ne kılıyor? İşte öğlenin sünnetini kılıyor. Abi yeğenim diyor ben Allah resim ile yolculuk yaptım, farzlara bir şey eklemezdi. Ondan sonra Ebu Bekir ile yolculuk yaptım, o da bir şey eklemezdi. Madem diyor biz ekleyeceğiz farzları niye düşürdük ki diyor. Yani sünnetlere farzların önünde ve arkasında sabah sünnetinin dışında bir ekleme neymiş? Çıkarma yok. <gülüyor> yok, değil mi? Seferdeyken bitir kılardı mı teravih? Bitir kılardı. Bu farzin önü var kasis. Bundan mı yaptık? Evet. Seferin mesafesi. Onda sonra gidelim biz. Sonra konuyu bitirmeye çalışın. Teravih namazında itidal. Biz kaç kılıyoruz? Sekiz diye. Allah ﷻ müddede itidal mı ediyorsunuz? Yok.、E, ne Peygamber yok. ne yaptıysa. Dört kılmış, ne güzel kılmış. Dört kılmış, ne güzel kılmış. Sonunda ne yapıyor? 3'ü geçermiş. 20'yi kim çıkarmış? Otuz altı. Otuz altı. Yani iktidar üzerine gitmeyen ve insanlar o yedikleri yemekten sonra o kadar yatırıp kalkıp zora sopan bir çok insanlar var. Ve kıraatları da ne yapıyor? Pıtır pıtır pıtır gidecek. Yani ne namazın? rükunlerinde, ne kıraatında hiçbir itidar nedir? Söz konusu olmuyor. Evet. Oruçta itidar nedir? Orucu tuttuğunda bütün azalarınla tutacaksın. Evet. Gözün orada burada olmayacak. Dilin haramda, gaybetli, kötü sözde ne yapmayacak? Olmayacak. Hatta birisi bu sisi geldi, seninle kavga edecek. Ne diyeceğim? Selamünaleyküm. Ben oruçluyum. Selam ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Deği. Orada ne yapacağım? Diyeceğim. Evet. Oruçta da ne var? İtiraf. Yine ben dayanamıyorum, zorlandım. Elbette ki her işin neyi var? Bir、e、zorluğu var. Ama zorluk Allah hiç kimseye taş yamayacak bir yüküne yapmaz,、evet. vermez. İman varsa imkanda her zaman vardır. Orucun hakkını ne yapacaksın? Vereceksin. Vereceksin de Allah da sana ne yapacak? Hakkını verecek. Her amelin bir mükafatı var. Hep bildirmiş ama oruc'a ne dilmiş? Ben katı, ben katı. Allah oruçlarımızı kabul etsin.、Amen. Zekat malın kirini temizler. Fitre neyi temizler? Ramazan ayında Müslümanlara demiş olduk, hataları kefaresi de nedir? Fitretler,、evet, biliyor musun? Biliyorduk, söyleriz. Fitretler mi bence? E. Sonraki mi? Bunu demedim. Hoca çıkmış. B. Ey cemaat, namazı kılın, orucu tutun, haccı gidin, zekat verin demiş. Bunu <Gülüyor> demedim.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 Abdest alırken demiş, müziklerini sarlayın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Vay, Vay, vay. gülüyor> <gülüyor> dedim.、Evet, o da sarlayın. La ilahe. Müziklerinizi oynadın demiş ya. O da terap veriyor. <gülüyor> Yine, nafile oruçla iktidar üzerine olma. O da nedir kardeşler? Sözü uzatmayın.、Yani、hem teravih、şey、hemşire yapacağız. Biraz daha maddemiz çok. Ama sıkıldıysanız bırakabilirim. Devam. İki tane biterim, onunla kadar var. 10 dakikayla sınırlamıyor musun? Hayır、yani、bir şey. Sen nasıl yapıyorsun? Her gün oruç, itira tutmayın diyoruz.、Şey. Yani bir gün tutup bir gün bırakabiliyorsun veya、yani、her aydan üç gün tutabilirsin. Haftada iki gün pazarı kısa bilirsiniz. Pazarı, Perşembe. Niye pazarı Perşembe? Allah'ın belalarının dolu. Benler hiç de. bilmiyorum demiyorlar. İki damla davranmıyor. Hep laf ala ala yapıyoruz. Pazarı belalarınızın dolu. Yok. No, no, no. Yanlış biliyorlar. Allah、şey、Allah bak. Allah'ın <gülüyor> durumlar ameller, tadar tetti ve akşamı ve persiyenler akşamlarda çıkar. Allah Rızı olsun. Ona biniyen böyle bir şeyi de biliyor. Niye bana bakıyorsun? Yanlış şey varsa. Yanlış söylüyorum. Tadar tetti günün peşinde. O kenar ya. Çekirgesinin bizim doğduğu gün. Kaç sebebi nerede? Taksimada. Yani şahit diyor ki Allah Rızı olsun kendisinde.、Tamam. Bir adam diyor. Milletin içinde diyor bana bir şey yapma diyor. Yok. Benim şuda hep şeye bağlı. Hep Fatih okuyonlar bile. Hani sen biliyorsun. Şu video azarın bir çeşididir diyor. Beni tenhada yakar. İstediğini söyleniyor. Almayacaksam da alırım diyor. Ama toplum içinde diyor bana nasihat edersen alacaksam、abi. da almam çünkü bu bir azar diyor. He.、Evet. Allah razı olsun. Ben yıllardır anlatıyorum. Allah razı olsun. Ama Fatih'ini bu、e, çedir ulandırdık ya. Adamlar, adamlar, abi, ne diyor sen abi? Bu ne işi? Fatih sosyal medyada. Benim doğduğum günü, amellerin Allah'a sunulduğu gün, pazartesinde benim doğduğum günü.、Oh, oh. Zekatta itidal. Nasıl olur? Hanefi mezhebinin ne yaptığını biliyor musunuz? Bugün mezheplerle uğraştım biraz. Tam zekatı verecek, hanım, sana bunu hibe etti. Oooo! Bir yıl o sonunda. Dolmaya yakın, hanım diyor ki, sana hediye etti. Biliyor musunuz bu oraya? <gülüyor> なぜなら。 Sahabe nisap miktarına mal ulaştığını Allah Resumuna haber gönderir. Bak kendi gelip özelde sorabilir. İbn Abbas Allah Resumun neси? Ancak bunu diyenin, yani tenada da sorar. Evin adam mı? Elbeyden birisini. Ama bakın adam gönderiyor. Ya ne kadar akıllı, ne kadar şey insanlar. Haber gönderir bir soru sorduruyor. Soru nedir? Benim malım nisap miktarına ulaştı. Ben şimdi mi vereyim?、E, bir sene sonra mı vereyim? Yani şimdi doğmuş. Ama mühlet nedir zekatta? Bir, bir sene geçeceğim. Allahü Vüsal İstanatü Vüsal. Şimdi anladınız mı? Orta yol neymiş? Allah havuşmak isteyenin derdi budur. Adam şimdi ev tutuyor. Ev sahibi kirayı ne zaman alıyor? Ay donucan. Peşin He? alıyor işi. ama bizimki zekate verirken doğruymuş. Senin bu bitir ne zaman verirsin? Mesela Ramazan bayram namazından önce, Ramazan içinde verirsiniz. Ne namazdan?、Evet. Bayram namazından. İnfaqta itidal. Namazdan sonra verirse o. Hasadak. İş yürüyorsun bir şeyler yapar. Paraya istedim bunu da iste vereceğim diye. Bayram namazından sonra. Sadakat ama şunu yapabilirsin, telefon ya. edersin. Senin bende şu kadar param var. Emalatmam parayı al. Olabilir. Ev.、Evet, İnfahta itidal nasıl olmalı? Biz sizden teşekkür. Bittiyoruz. Biz sizi sıf. Allahım salihamı. Allah. İfrat nasıl? Hani hep anlatırlar ya. Birisi tutmuş birine takım elmi sarmış. O da tutmuş ayakkabı almış. Güneşte geziyormuş. Ulan rengi kaçar, bak eskitirsin, çamurda yürüyün, lan bak ayakkabıya, çamura gidiyorum, eskitirsin, en son adam el misiydi, ayakkabıyı da almış, alınar diyesi, nereden birşey <gülüyor> almış. Evet, infakta başa ne yapmayacaksın?、Tamam. Başka? Başka? Başka? Başka? Telefonum var, bozulmuş, alamazlar yani, sana hediyem olsun. Kendini yere, sen, kendi nefsine tercih ettiğini Osman kardeşimizi tercih edeceğim. Yedi、yani, sıfır alıp vereceğim. Söylediğiniz şeyden iman ettiğiniz umarım bir şey olasınız. Evet. Ağabeyi. Ağabeyi. Duvarmış, ve, kendi nefsine layık görmeyenin başkasına Ağabeyi. ne yapmayacağım?、Evet. İşte bunu yaparsan kardeşlik birlik beraber olur. Ama öbürünü yaparsan bir, kardeşini aşağı almış olursun, dostluğunu zedelemiş olursun ve ileride kardeşini bitirsin. Elbise alıyorsun mesela. Eziyor. Eziyor. Eziyor. Elbise alıyorsun mesela.、O、Ama şu var, var. bir gün, bir gün sahabenin birisi zekat develeri getiriyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam bunlar senin mi? Yoksa sahibin mi? Benim ey Allah'ın kardeşi.、E、senin diyor başka elbiselerin yok mu? Var mı? Giysene diyor. Allah güzeldir. Güzeli sever. bir kuluna nimet verdiyse, üzerinde görmeyi ister, bunları sanırım başkalarına verir. Yani senin zengin olduğun, mallı olduğun herkes ne yapsın? Zahitsin, çünkü müslümanın ihtiyacı varsa fakirden değil, <gülüyor> ruh olandan istemesi gerekir. O da insan ne yapacak? Bilecektir. Sen、tamam. iyisini gir, öbürünü al, ver diyor. Ama bugün yaşadığımız şu ortamda kimseye elbise ne yapamıyor? Veren, Ha biz yamanlıklar da büyüdük. Yamanlıklı elbise giymek ait değildi, şimdi ait. Doğru mu? İçiciye... Mantolun da tülük varsa, yırtık varsa adam bunu bile ne yapmıyor? Yongaştır hocam, şimdi moda da oluyor tülük. Yani modanın dışında giymez. <gülüyor> giymez. Bak mesela benim dükkana Allah razı olsun, kadınlardan olsun, erkeklerden olsun, mesela çocuğu var. adamın büyümüş, evde tertemiz şeyleri var. Hocam verecek yeri bulamadım diyor. Şimdi verebilir misin? Fakire götürüyorum. Anmıyor ya. Kadın arıyor. Çocuğu giymiyor. Kendi kulağımla büyüyorum. Ben diyor başkasının giydiğini mi giyiyorum? İhtiyat içinde ya. Yani demek ki öyle bir şeyler büyüyor ki insanlar gurur ve kibir geliyor. Bu da ne nedir? Geçen gece işlediğimiz ders hatırlıyor musunuz? Hepimiz çıkmaktadır. Öyleyse, benden ki siz de siz, de, siz de, ne yapayım? Yükşünmeyeceksin,、evet. tamam. gurur, kibir ne yapmayacaksın?、Evet. Yapmayacaksın, Allah'ım Allah'ım. Evet, infakta da tertip önemli. Sana yakın kapı, yakın komşu, yakın akrabayı bırakıp da ee, bilmem nerede ilgili ne yapmayacaksın? Önce kendi kulağını bir taşımayı ne yapacaksın? Önce buranın derdiyle, yani kendi derdiyle bir dertlenme yoluna gidecektir. Evet. İnfakta zaman. Önemli mi? Önemli,、evet. önemli. Önemli. Tam ihtiyaç içinde olan bir zamanda adama infak etmezsin, adamın ihtiyacı yok, belki düze çıkmış o zaman infak ettin. Olur mu bu? Olmaz. Olmaz. Veyahut, fitre meselesinde bayram namazından önce ne yapacaksın?、Evet. Onu vereceksin. Bayram namazından sonra ise hiçbir şey ne değil onun yerine gelmez. Bu da zamanda, infakta ne varmış? İtidarlı var. Yine infakta itidar olan nedir? Gizlilik esasıdır. Neden? Sağ elini verdiğine sol el görmeyecek. Bir, kibire riyaya, Bir bir bir bir şey. İki, bizkin olan insanlar istemez. Yersin olan insanlar ne yapmaz? İstememez. Onları ne yapmayacağım? Üzmeyeceğim, kırmayacağım, yani intikleyeceğim. Böyle bir manevi. Peki bazen daha bir örnek olsun diye açıkta vermesi tavsiye edilir. Onda sıkıntı、an. yok.、Ya、ama kalbini, kalbini, kalbini iyi duyacağız. Kalbin iyi duyuyor. Onda sıkıntı yok ama kalbini çok iyi duyacağız. Örnek için. Kişi, teşvik, şey、için da, teşvik, da, için. Yapınca, teşvik için yapacağım. Teşvik için. İnsanlar infak olu diyor. Teşvik için ne yapabilirsin? Açıkten yapabilirsin. Durscular bunu、o、çok güzel、var. yapıyor. Ben ben i̇nsanlar anlamıyor mesela、şey、bazen. Saçın bunu yapar mesela bazen. Güzel bir ola. Çok güzel. Çok güzel bir ola. Milleti teşvik açısından güzel bir ola. Ama kalbini iyi yok diyeceksin. Şimdi Durscuların yaptıkları. Adam bir şey yapıyor. Anasının adını, babasının adını veriyor.、Evet, evet. Peki ne oluyor? Güzel bir, bir olay yoksa rüyalı. Allah hayır versin. Sorularınız hem size hem toplumu ilgilendirsin. Ağabey. Haçta İtidaf.、Evet. Haçta İtidaf. Zamanını hep hayırda geçireceğim. Ben Haçta, Arafat'ta insanlar ne yapar diye çadırlarımı gezdim. Adıyamam, mezun grubunun çadırına girdim tevafı. Bir masa koymuşlar, büyük hoparlörleri, bir de teyip koymuşlar,、evet. bir o ne kasedi diyorlar, yeşil kokun、evet. evet. diyoruz bunlar. Ve ot, ne diyor? Türkülerin Hı -hı. değişik versiyonu. Sevda diye bir türkçü alıyordu. Herkes yapmış. Kimi oldun yere de böyle demeleniyor, kimi ayakta. Yani Arafat'taki yaptıkları oyduk. Belki başka yapmışlardık ama benim gördüğüm dağda oyduk. Oymuşlar kaseti. Yani adam burada Türk'ü çalıyorsa orada da aynı Türk'ünü çalıyor.、Yani. Seyda da seyda, seyda da seyda. Bir çadıra girdik. Orada da Alman bir gruplardı. Adam dua ediyordu samimi bir şekilde. Tabi zahir kalbini Allah bilir. Ağlayarak saatlerce dua etti. Biz de orada amel. Başka bir çadıra böyle gittim. O çadırda kimi dua ediyordu, kimi yatıyordu, kimi yemek yiyordu, kimi ürün. Yani orada vaktini hayırla geçirecektim. Boş şeylerle ne yapmayacaksın? Uğraşmayacaksın. Veyahut、e, değişik fetvalar var. Onları ne yapmayacaksın? Almayacaksın. Önemli konular var. Mesela bazı kadınların halleri var. İşte haplarla, iğnelerle, Kendilerine eziyet ederek işte tavafı geciktirme yoluna gidiyorlar, onu yapmayacağım. Veyahut Arafat'tan Müzdelife'de kalacağın zamanı kalmayıp otellere gelme yapıyorlar ki bunlar、evet. nedir? Haccinin itidarını dolduruyorlar. Sosyeti kaçıyorlar mı? Turist diyorlar mı? Evet. Ee, taşları atarken Cemreler'de ne diyorlar ona? Şeytan taş taşları atar. Aslında cemre onların adı, şeytan taşlama diyorlar. Alıp şişeyi, işte elindekiğini falan oraya ne yapmayacağım, semsiyete atmayacağım, çünkü karşısında öbür tarafta da bir adam var, aslında yuvarla. Şeytan yok orada. Sen ne attığın hacı nedir? Bir menasikidir. Şeytan oraya bağladılar da sen de deneme tartası diyor. Yani ne yapıyorsun, atış? Yapmıyorsun. Sen sadece menasikin. Rükün yerine getiriyorsun. Ama benim gördüğüm orada adamlar bir kalyana geliyor, kalyana geldiğinde ne varsa sallamaya başlıyor. Yani o şeyin içinde. Halbuki <gülüyor> ufak ufak misket gibi taşları ne yapacaksın? Atacaksın. Demek ki her ibadette ifrat ve tevhrik neymiş var. Kurbanlık kesimde itidal. O nasıl oluyor? Bıçak keskin olacak. Bıçak keskin olacak. Hayvana eziyet etmeyecek. Sonra, hayvan çok koru, cılız olmayacak. Kendisi bıraktığında yürüyecek. Aksak olmayacak. Görünen huzurlarında eksiklik、Bilgeç. olmayacak. Boynunuzu kırıp, gözü kırıp, yani bir şey yok. Nasıl? Kulakları yarık. Şimdi meclis yapıyorlar ya. Neyse,、i̇şte, o tarafa girmiyorlar.、Evet, evet. tamam. Mesela, Kurban pazarındaydım, arkadaşlarımla kurban alacaktık. Sayımız kalabalıktı. Tam bu arada da birisi dek geldi. Dedik nasıl arıyor dedi kurban işte, iki kişi alacağız. İşte iki kişi açıkta kalıyorum. İşte biz de bölecez. İşte dört birine beş birine olacak diyor. Bir kurban'a dokuz kişi girin. Maksat kurban değil mi? İtidan nedir? En fazda yedir. Kurban sayısı ne yapmayacak? Geçmeyecek. Kuzu ise bir yaşında ya da anasının tekliği olacak. İnek ise ne olacak? İki yaşında.、Yani. İki yaşında dişleri Nasıl anlayacağını soracak? Dişleri Balta dişlerini atmış olacak.、Nasıl? Balta dışıya çıkmış oluyor.、Evet. Çıkmamışsa oraya cilet atıp dişleri ne yapacak? Çıkamış olarak atacak. Bunlar da iktidabı ne yapacak? Bozacak. Evet. Kurbanlıkta da iktidabı. Doğada ne var iktidabı? Muadila ettiğin önce kendine istediğini Allah'tan isteyeceksin.、Evet. Haram yerek, haram giyerek, haram içerek elinden çıkm Allah'tan bir şey istemek istemeyeceksin. Allah'ın aracısı. Veya türbeye yatıra gidip bir şey istemeyeceğin, çocuğum olmuyor bana çocuk ver demeyeceğin, oldu mu adını satılmış, koymayacaksın. Duada iktidane, Oğlum, hayır dua edeceğinde, değil mi? Bir gün, hep duala bir dua. Sahabenin birisi, doğru dua ederken tekmeliyor. Aç şöyle elini, büyük çok dualar, hı hı. cenneti ver şunu, ver şunu. Olur! Allah'tan azadını iste, cenneti iste, cehennemden mağfiretini istesin. Biz diyoruz, Allah Resulü'nün zamanında duayı çok yapmaz, az yapar, öz yapar. Ama Allah Resul dedi ki, sizden öyle insanlar çıkacak ki ibadeti azaltıp diğer şeyleri çoğaltacaklar. Otarım o senle, sen onlardan sinirip yüzüne dönerim. Ben o ağzını kesiyorum. Az iste, öz iste, önemlileri iste. Duay derken de Resul'un duası gibi duay etmeyen adam kayıptır. Çünkü hep sonun içinde var. Ama ben duyarım bazen mesela duay edenler oluyor. Adam duay etmeyi bilmek. Ya Rabbi, diyor, varsın, bilsin, ne diyeceğimi sendirsin. Kader Allah bilir de sen istemiyorsun. Kaderi görünce yapılan dua reddedilmeyen dua mudur. Bazı yerlerde dua'nın zamanı vardır, yeri vardır, mekanı vardır mesela. Bu da nedir faziletinde? Mesela seher vaktinde, kabeyi görünce. Ah, cuma günü müddelife de, cuma da, birine iyilik yap. hastayı ciaret <Gülüyor> ettim. Yani birçok şeyleri vardır, bizde olduk. Hele hele... Mazlumun. Bayramdan bir gün önce Arife. Arife günü. Evet, hoş <gülüyor> geçin. Arife günü de olmuştu orada. Abi bizim bir şeydir, arabada girerken biz şey yaptıklar. Ama、böyle. kurban arifesinde. Ramazan, Ramazan'ın son on gecesi, Arife'ye dek gelsin, gene Halif Gezi alın mı? Bunların、evet. Kur'an-ı Kerim okumada tam orada geldik misiniz dedi mi? Mesela okurken böyle yaylanmalar var böyle, böyle elini böyle kullanarak atıp yapmalarla bunlar nedir? İtidalı, bozak. Veut tertil üzerine değil de Abu Samet gibi sesi öpmüleme çıkarıp İbrahim Tatlıses gibi aslanlarla bunlar da nedir? Kıratı. gözer. Evet. Yine adak adama da oğlum yataktan vaksın, ana sana bir kurban. Ne demek istiyorsun?、Aha. Onun canını alma bak ben sana bir kanı atacağım. Ve、evet. araba alayım, hemen bir、evet. kurban. Yani nezirde itidar üzerine olacaksınız. Nezir, adak, cimri de mal çıkartmaya benzerdir. Yani yapacaksan normal haldir bu iktidarda ne yapacaksın? Yap. O da itikap olmaya gidiyor mu?、He? O da itikap olmaya gidiyor mu? Elhamdülillah ki Allah Resulü demiyor. Cimr'den mal çıkarmaya benzerdir. Ama aşırısı gider. Evlilikte iktidar nedir? Es seçiminde. Es seçiminde ne yapacaksın? Denk olacaksın. ve anlaşabileceğin biri olacak. Kadın kaç şeyden alınır? Üç şeyden. Üç? Neydi bunlar? Suyundan, mengelliğinden, güzelliğinden, bir şey söyledi ama dininden. Döndü oldu. Hayır, döndü mü Müslümanlara? Öbürünü Müslümanlara yaptı. Diğer üçünü? Muhammed de oldu şu şekilde.、Evet. Döndü oldu. Evlilikte ne olacak? Mutedil olacak. Hiç kimse kadın olsun, erkek olsun kendi nefsine yakışmayanı karşıdakine ne yapmayacak?、Evet. Yapmayacak. Bizim arkadaşım dediği gibi hanım pişirir, ben yerim. Ben pislerim, o yıkar. Ben dağıtırım, o taklar. Biz iş bölümü yaptık, gayet anlaşık gidiyoruz demeyecek. Eğer kadına iyi davranırsan, o sana yer olur, halı olur, Yumuşak orada rahat ederiz. Ama kadın ne sert olursa o işleri yine yapar ama çalışır birkes olur. Yerlerde dikem bakar bastığın yer bakar.、Evet. Eşler arasında dengi olacak. Yani eş mi arkadaş mı hem eş hem de arkadaş olacak. Yani aynı kültürden aynı konuşmayı bileceksiniz. Eğer Kadın senin hayrına mani oluyorsa, düşünün mesela sohbetlere gelemeyen bazı kardeşleri ben biliyorum, karısı göndermiyor, göndermiyor veyahut başka bir hayır yapacak, yaptırmıyor. Ben haçta kavga eden bir karı kocayı gördüm, birbirine lanet ediyorlardı. Sebebi ise erkek kardeşlerine incik boncuk almış, Kadının kilerinden bir tanesinin küsü ihmal etmiş. Kadın hocasına lanet ediyor. Hacdan hacdan. Dayanamadım, Allah'tan korkmuyorum. Çok mübarek yerdesiniz. Hacın, yani kabul olsa, yani günahlarınızdan arınacaksınız. Siz dedim daha gitmeden şeye başlamışsınız. Hactan geldiğiniz ticareti tabii kime söylüyorsunuz? Allah'tan. Yine evlendiğimde. kadının onayı gerekecek. Yani ailesinin soyunu zoruyla ne yapılmayacak? Alınmayacak. Yine vasiyette insan ne yapacak? İtidal üzerinde olacak. Ben ölünce cesedimi yakın ancak size mirasım öyle helal falan...、evet. demiş. Evet. Nerede geçiyor bu? Muharide. Muharide'ye geçiyor mu? Ne dedim ben? Ne dedim ben hangi et istedim? Beni ölünce ces cesetim yaptım da、Bir、yerlere gittin zannedildi mi? Yokum. Ölüm hadisesi karşısında yakapacak, yırtmayacak, beyitlerini ne yapmayacak, yakmayacak çünkü ben kibet sesine harbedilmek için ne yaptım gördünüz de biliyorum. Yine ölüde Ebu Talhanın hanımı ne yaptı? Hı hı. Çocuğu öldüğünde kocasına bile ne yapmıyor? Söylemiyor iktidar üzerine. davranıyor, sabah olduğunda ancak ne yapıyor? Söylediyor. Bugün birisi çocuğunu kaybetse ne yapar? Allah'ın. Demek ki, iktidar üzerine her şekilde olacağız. O müminler diyor, başlarına bir bela bir musibet geldiğinde ne der? Tavallahu aleyhi ve dünyanın. Biz Allah'tan geldik, din Allah'a dönüştüğünüzü. Evet. Sosyal ilişkilerde iktidar es seçiminde dedik. Mehir'de dedik. Değil mi? <gülüyor> ne dedin? Mehir'de dedin. Mehir'de de iktidar üzerine、Neyi、olacak. Ne fayda dinlesek mi? Var.、E, Eşlerin birbirine karşı sorumluluklarında ne yapacak? İktidar üzerine olacak. Benim dükkanın önüne iki tane koca gara oturuldu, konuşuyorlar. Kadın diyor ki şimdi, koca kar olsun diyor, bir gelin aldım diyor. Ne eve bakıyor diyor. Öğülüğe kadar yatıyor diyor. İşleri diyor, oğlan yapıyor, yemekleri oğlan yapıyor, bulaşıkları oğlan yıkıyor, gözü korusun,、diye. geline bekler diyor. Aradan biraz geçti, onu değişti, yanındaki kocakarı damadını sordu.、Ama、aradan biraz geçti. Ooo diyor, damadım bir, iyi ki diyor. Kızımın elini sıcak sudan soğuk sıcak, <gülüyor> yemekleri yapmalı, bulaşıkları yapmalı, her yeri çeken çevir. Çeke. Dayanamadım, çıktı. Bine dedim Allah'tan korkmadığın sarsın. İki tane kadından konuşuyorsun. Birisi senin kızın, birisi de bir başkasının kızı. Aynı hareketi ikisi de yapıyor. Birine diyorsun ki öyleye kadar eşek gibi yatar. Senin kızın kaçta kalkar dedim? O ben karıştırmadım. Senin kızın da aynı saatte kalkar. Birine diyorsun ki dedim kendi olun. İşte evi toplar, yemeği yapar, bulaşıkları yıkar. Öbüründe damadını övluyor. Yani ikisinin yaptığı amel de bu. Ama sen birine lanet ediyorsun, birine ne yapıyor? Aynı. Üyüyorsun. Onun için demek ki insan her halükarda ne yapacak? İdare üzerine olacak. Veya ana babasına erkek gidiyor.